وَسَلَامُ عَلَى Biz en son geçen dersimizde Ebu Hureyre meselesini anlatmıştık. Öyle De değil mi? Sahabenin adaletini anlatmıştık, sonra akabine Ebu Hureyre'nin meselesini anlatmıştık. Şimdi sünnetle problem yaşayan insanların veya sünnetin hücciyet değerini kabul etmeyen insanların dillerine doladıkları meselelerden bir tanesi de Hz. Ebu ve Hazreti Ömer'in kendi dönemlerinde hadis rivayetini yasaklamış olmaları veyahut da insanlardan çokça hadis rivayet eden sahabelere karşı çok sert bir tutum takındıklarına dair bazı rivayetler var. Tabi bu rivayetleri zikredeceğiz. Yani bazı rivayetler var. sahihliği zayıflığı bir kenara Hz. Ömer'in ve Hz. Ebu insanlara hadis rivayet etmekten alıkoydukları, hadis rivayet eden sahabelere karşı çok sert davrandıkları, hatta işi ileri götürüp Hazreti Ömer onları hapsetti. Hazreti Ömer'in dönemindeyken konuşamıyorlardı. Bu rivayetler hep Hazreti Ömer'in döneminden sonra yayıldı mesela diyenler. E var. Tabii ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani Ebu Hazreti Ebubekir ve Ömer şüphesiz bu ümmette peygamberden sonra İslam'ı en güzel anlayan Nein İslam'a kaynak olması gerektiğini en güzel bilen, hilafetleri üzerinde hem sahabe hem onlardan sonraki nesil tarafından ittifak bulunan, mesela fitne çağının olmadığı, asr saadetin hala devam ediyor olduğu konusunda. E, eğer Hz. Ömer ve Hz. Ebubekir Bekir e, hadis konusunda böyle titiz davranmışlarsa, öyleyse bizim de titiz davranmamız lazım. Veya onlar Kur'an'la yetinmeyi kendilerine yeterli görmüşse, Bizim de Kur'an'la yetinmeyi kendimize yeterli görmemiz lazım diye iddialar var, tamam Bunlardan birincisi Hz. Ebu Bekir'in rivayeti. Bunlardan birincisi Hz. Ebu Bekir'in rivayeti. Ee, İbn-i Ebi Müleyke tabiinden diyor ki, İbni Ebi Müleyke ben diyor Hz. Ebu Bekir dedi ki Sahabe. Siz neden dolayı peygamber aleyhisselatü vesselam'dan bu kadar hadis rivayet ediyorsunuz? Çünkü siz hadis rivayet edip, rivayet etmiş olduğunuz hadislerde ihtilaf ediyorsunuz. Sizden sonra gelecek olanlar ise, sizden daha fazla ihtilaf edecekler. Siz insanlara, bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı var, o bize yeter deyin. Demiş. Yani bunu i̇bn Ebi Müleyke Hz. Ebu Bekir'den naklediyor. Rivayet anlaşıldı değil mi? Hz. Ebubekir Bekir, sahabeyi uyarıyor. Diyor ki peygamberden çokça hadis rivayet etmeyin. Niye? İlleti de söylüyor Çünkü diyor siz hadis rivayet ederken ihtilaf ediyorsunuz. Yani kendi aranızda anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Siz eğer birinci kulaktan işitenler, birinci ağızdan işitenler hadisi rivayet ederken ihtilaf ediyorsanız, sizden sonra gelecek olanlar daha fazla ihtilaf edecekler. Öyle mi? Onun için diyor hadis rivayet etmeyin. Ne yapın? Hadis rivayet etmek yerine insanlara Allah'ın kitabı bizim aramızda. Allah'ın kitabı bize yeterdir deyin. Tamam mı? İbn Ebi Müleyke kimdir? Var mı içinizden hatırlayın? Bu sünni geçen bir sahabeler işte sahabeyi gördüm. 30 idrak ettim. Edraktu 30 min ashabin Nebi aleyhi ve sellem. Her biri kendisinin münafık olmasından korkardı diyen tabi. Tamam Bu rivayet İmam Bukhari'de geçiyor değil mi? Bu rivayet İmam Bukhari'de geçiyor. İman kitabının başında İmam Bukhari'de geçiyor. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet ise İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'ın Hazreti Ömer'den yapmış olduğu rivayet. İbrahim İbn Abdurrahman İbni Avf. Diyor ki biz Hazreti Ömer İbni Mesudu, Ebû Urerey, Ebu, Ebu Derdâi, Abdullah İbni Huzeyfe'yi hepsini çağırdı. Dedi ki bu ne rivayetlerdir siz peygamberden bu kadar çok şer rivayette bulunuyorsunuz. Tamam Hazreti Ömer bu sahabeleri karşısına alıyor ve onlara diyor. Bu ne rivayetlerdir diyor siz Resulullah'tan böyle rivayetlerde bulunuyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki tenhana yani bizi rivayet etmekten ne hime ediyorsun?" diyorlar Hazreti Ömer'e. O da diyor ki: La Akîmu 'indi ve lâ tufâriqunî Hayır ben sizi rivayet etmekten menetmiyorum. Benim yanımda ikame edin ta ki ben ölünceye kadar da benden ayrılmayın. Tamam? Niye? Çünkü diyor "Nahnu a'lemu, nâhuzu minkum ve Çünkü biz bilen insanlarız size rivayetlerinizden alırız, vereddederiz. Yani doğru rivayetlerinizi alırız. Hata ettiğiniz yerlerde ise buna müdahale etmiş oluruz. Tamam? Aynı başka bir rivayette, yani aynı yoldan gelen İbrahim ibn Abdurrahman ibn Avf'un rivayetinde diyor ki: "Fe habasahum bil medineti hatta isteshhed sawa." Onları Medine'de hapsetti. Onları Medine'de hapsetti ta ki onların lafızları eşit oluncaya kadar. Yani hani ihtilaf ettikleri rivayetlerde ortak bir rivayet ortaya çıkıncaya kadar onları Medine'de tuttu, diyor. Tamam mı? Bu ikinci rivayet. Üçüncü rivayet yine Hz. Ömer'den gelen bir rivayet. İkinci rivayetin muhtevası anlaşıldı. Hz. Ömer bazı sahabeleri fazla rivayet etmekten men ediyor. Öyle mi? Yani çokça Resulullah'tan rivayet etmeyin diyor. Sonra onlara bir yol gösteriyor. Yani bizim yanımızda kalın. Rivayetlerinize bir bakalım. Hani ihtilaf ettiğiniz noktaları düzeltelim ee, diyor. Üçüncü rivayet Karza ibn-i ee, gelen rivayet. Karza diyor ki biz, Hazreti Ömer diyor bizi Kufe'ye görevli olarak gönderdi. Hazreti Ömer bizi Kufe'ye görevli olarak gönderdi diyor. Yolda diyor giderken bizi o uğurladı. Hani Medine'nin kapısına kadar çıkışına kadar Hazreti Ömer görevlilerle beraber yürümüş. Yolda bize dedi ki diyor tavsiye olaraktan, siz Kufa'ya gidiyorlar ya Kur'an ile hemhal olan bir kavme gidiyorsunuz. Yani Kur'anla ile içli dışlı olan, Kur'an-ı sürekli vakit geçiren bir kavme gidiyorsunuz. Onlar Kur'an'ı duydukları zaman Kur'an ile heyecanlanırlar. Yani hani Kur'an onların üzerinde olumlu bir etki bırakır diyor Hz. Ömer. Siz Kur'an ile hemhal olan bir kavme gidiyorsunuz, onlar Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman Kur'an ile heyecanlanırlar. Siz gittiğiniz zaman diyor, Resulullah'ın ashabı geldi diye sizin yanınıza gelecekler ve bize peygamberden hadis rivayet edin diyecekler. Tamam, hani siz gittiğinizde peygamberin ashabı geldi, bize peygamberden duyduklarınızı aktarın diyecekler. اَقِلُّ الْرِوَيَةَ وَاَنَ diyor. Rivayeti azaltınız, bu konuda ben de sizin ortağınızım. Yani rivayeti azaltma konusunda ben de sizin yandaşınızım. Bendes'in ortağınızı. Bir başka rivayette diyor ki akil الْرِوَيَةَ Rivayeti azaltın. فَأَعْلِمُوا اَنَّ أَسْبَغَ الْوُّٓوءِ ve sintani تُزِّعَانِ Onlara haber verin ki e, yani rivayeti azaltın. Lakin onlara haber verin. Ve deyin ki abdestin en güzeli üçtür ama ikişer de alırsanız bu yerine gelir. Yani üçer defa almanız en güzeldir. اَنَّ أَسْبَغَ الْوُّٓوءِ ثَلَاسٌ vasintani tuzyani <تُجزِعًا> iki de ikişer defa da alırsanız bu da size şeydir. Ee, size faydalıdır diye başka bir rivayette diyor ki akilur rivayete illa فيما يعمل yani amel edilmeyen konuların dışında rivayeti azaltın diyor Hazreti Ömer. Tamam? Bu rivayette de neyi görüyoruz? Hazreti Ömer kufeyi yolladı bir kavme yani Kur'an-ı Kerim'le içli dışlı olan bir kavme karşı çok da fazla e, hadis rivayet etmemelerini Adısl rivayetinin azaltmalarını istiyor, anlaşıldı. Şimdi tabii bu rivayetler burada dikkat edin, yani bu bizim rivayetleri serd ettiğimiz şekilde bu ehli sünnetin usulüdür. Yani daha önce de demiş ki ehli sünnet bir konuyu incelerken, ister lehine ister aleyhine olsun, kendi davasını ispat eden veyahut da nefieden fark etmez, önce güzel bir şekilde sunumunu yapar. Yani malzeme olarak kabul edilen bütün malzemeleri bir araya toplar, değil mi? Sonra bunlardan sayıh olanlarla zayıf olanları birbirinden ayırır. Sonra e, delil olmayan müsait olanları selefin anlayışına arz eder. Çıkan sonuçla da amel eder. Öyle mi? Tabi ta dersin başından beri eğer anlaşıldıysa bidat ehlinin böyle bir usulü yok. Bidat ehli genel konuşur. Tamam Bidat ehli çok umumi konuşurlar. Mesela bak bu anlattıklarımı şu şekilde arz ederler. Rivayetlerde sabit olmuştur ki Hz. Ömer sahabeleri hadis rivayet etmelerini yasaklamıştır. Hatta Ebu Hureyre bir de bazılarını Medine'de hapsetmiştir. Çokça hadis rivayet ettiklerinden dolayı. Sağa sola gönderdiği valilere de özellikle tembihte bulunurdu sakın ha. İnsanlara önce Kur'an'ı öğretin, insanlara rivayette fazla rivayette bulunmayın ee diye. Bak bu, bu şekilde de anlatılabilir. Öyle değil mi? Sunum olarak bu şekilde de sunulabilir. Tabi rivayetler bu şekilde genel olarak ele alındığında doğru. Ortaya böyle bir sonuç çıkar. Ama bütün rivayetleri ele düzgün bir şekilde alırsak, yani başı nedir? sonu nedir, niye böyle söylemiş, kendi rivayetin içerisinde bu geçiyor mu, geçmiyor mu o zaman konu açıklığa kavuşur. Niye burası önemli? Çünkü zaten karşıdaki kişi, karşımızdaki kişi bu kaynaklardan bu rivayetleri zikretmekle zikrettiği bu kaynakların kaynak olduğunu baştan kabul etmiş oldu zaten. Öyle mi? Eğer sen bir konuda bir kaynaktan rivayette bulunuyorsan sen demek ki onu kaynak olarak kabul ediyorsun demektir. Öyle mi? Ha senin alehine olanları kabul et, alehine olanları kabul etme bu ilmi usuluktan uzaktır. Yani bir kaynak var, lehine olan rivayetleri al, ama aleyhine olan rivayetleri alma bu ilmi usuluktan, bu tahkikten uzak olan bir şeydir, tamam? Önce eli sünnetten çoğu alim bu rivayetleri senet yoluyla incelemeye almışlar, tamam? Senet yönüyle incelemeye almışlar. Demişler ki birinci olarak bu rivayetlerin çoğunun senedi, sahih değildir. Yani bu rivayetler senet yönünden, teknik açıdan problemli rivayetlerdir demişler. Niye? Çünkü demişler birinci olaraktan İbni Ebi Müleyke tabiindendir. Sahabeyi idrak etmiştir ama Hazreti Bekri idrak edip etmediği bilinmez. Hatta çoğu hadise göre İbni Ebi Hz. Hazreti Bekri idrak etmemiştir. Yani sahabenin son neslini idrak etmiştir. Zaten kendi diyor ben 30 tane sahabe idrak ettim. Her biri kendi nefsi üzerinden nifaktan korkardı e, diye biliyorsunuz son vefat eden sahabenin tarihi Hicri 100'e denk geliyor. 100, 101, 99, 100, 101 o araya denk e, geliyor. Ama bu arada ta Hicri peygamberimiz 10. yılda vefat ediyor. Arada 100 sene gibi bir vakit var. Öyle mi? Çoğu sahabe, çoğu tabi'in çoğu sahabeyi idrak edememiş. Ondan dolayı mesela alimler ne yapmış? Tabi'ini iki kısma ayırmış. Kibar beyin, sigar uttabiyin. Tabi'inin büyükleri, tabi'inin küçükleri, yaş e, bakımından. Çünkü yaş bakımından küçük olanlar, sahabeden daha az kişiyi idrak etmişler. Yaş bakımından büyük olanlar sahabeden daha fazla kişi idrak etmişler. Tamam mı? E tabi doğal olarak bu senette ne olmuş olur? İnkita olmuş olur. Yani aradaki kim? Eğer arada ona bunu haber veren bir sahabeyse İbn-i Ebi Müleyke'ye bunda zaten sorun yok. Sahabenin hepsi bu anlamda adildir zaten. Değil mi? Ama kendi gibi bir tabiinden biri de ona haber vermiş olabilir. Öyle mi? Kendi gibi tabiinden olan, başka... yani kibar tabiinden biri ona bu vakayı Hz. Ömer'den haber O da bak isimlendirmemiş kimden duydu onu. Anlaşıldı. Bu açıdan demişler bu sene teknik açıdan nedir? Problemlidir. Yani mustalahü'l hadis açısından, hadis ilimleri açısından problemlidir demişler. İkincisi Abdurrahman İbni İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf hakeza demişler. Hz. Ömer'i görmesi, Hz. Ömer'den sema'ı şüperidir. Çok nadir, vakidi gibi taberi gibi bazı alimler İbrahim'in Hz. Ömer'i işittiğini söylese de, Cumhur-i Muhaddisi'nin demişler ki İbrahim, Hz. Ömer'in ömründen iki sene idrak etmiştir. Yani Hazreti, daha iki yaşındayken Hz. Ömer vefat etmiş. Hz. Ömer'i görmesi, ondan bu tip bir vakayı anlaması, idrak etmesi, vakıf olması, sonra nakletmesi mümkün değildir. E, demişler. Bu da Cumhur-i Muhaddisi'nin görüşü. Bu da senedi aynı zamanda teknik açıdan problemli yapar. Öyle değil mi? Üçüncü rivayetimize gelince yani Hz. Ömer'in ee, Karzai ibn-i ve arkadaşlarını kufeye yollarken yaptığı tavsiye gelince Hakim buna sahih demiştir. Zehbi de ona muvaffakat etmiştir. Yani bu rivayetin sahih olduğu konusunda ee, bu alimler bunun sahih olduğunu söylemişlerdir. Tamam Önce o zaman birinci oh, rivayetlere yaklaşım tarzı nedir? Rivayetlere birinci yaklaşım tarzı onlara teknik açıdan yaklaşmadır. Gördüğümüz gibi asıl problemi teşkil eden rivayetler kendi içinde problemlidir zaten. Yani teknik açıdan delil olmaya müsait olan değildir. Buna rağmen ehl Sünnet alimleri demiş ki ''Velev biz bunları sahih kabul etsek, bunlara bizim vereceğimiz cevaplarımız vardır.'' Yani ''Velev ki diyelim biz bunları sahih kabul etmiş olsak, sizin anladığınız gibi değildir. Rivayetlerin kendi içerisinde neden dolayı bu tip bir tavır aldıkları zaten açıktır.'' demişler. Birincisi demişler, ''Hani sizin mezhebinizi ise teslim etmek babından rivayetleri sahih kabul ediyoruz, ve o şekilde muamele ediyoruz demişler. Birinci demişler hiç şüphesiz ki sahabenin içerisinden muksirun dediğimiz ve mukillûn dediğimiz sahabeler vardı. Geçen dersimizde de zaten söyledik değil mi? Muksilûn'dan kasıt nedir? Çokça hadis rivayet eden rivayeti bin üzerinde olan sahabelerdir. Öyle değil mi? Mukillûn çok az hadis rivayet eden sahabelerdir. Mesela kimdir mukillûn? Örneğin Niye ve ev tabâs sahabeler olmuştur? İki ana sebepten dolayı. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça fazla hadis işitmemiştir, ya bundan dolayı veyahut da işitmiştir ama yalan hadis uydurma ile peygambere karşı yalan söyleme, hata etme hadisini e, farklı yorumlayıp hadis rivayet etmekten korkmuştur. Tamam? Mesela Hz. Ömer'in e, Mevlası olan Eslem'e demişler ki bize peygamberimizden hadis naklet. Demiş ki ben size peygamberden hadis naklederdim. Ama peygambere karşı hata yapmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü peygamber diyor ki kim benim üzerime mutahammiden yalan söylerse ateşteki yerini hazırlasın. Akabinde hemen diyor Ömer'e de biz dediğimizde ey Ömer Hazreti Ömer'i kast ediyor. Bize peygamberden rivayette bulunmaz mısın? Ömer bize derdi ki ben size istersem rivayette bulunurum. Ama ben peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu hadisinden korkuyorum. Peygambere karşı hata yapmaktan Allah'a sığınırım diye. Tamam Aynısını mesela Abdullah ibnü Zubeyr de söylüyor. Hadis ilgili konuşulduğunda vallahi diyor ben muhakkak ki peygamberden bir şeyler işittim size söylerdim ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ben كزب علي متعمدن فليتبوه مقعده من النار dediği için ben korkuyorum size hadis rivayet etmeye tamam? Demek ki sahaben içerisinden bazı sahabeler var bazı sahabeler e, var bunlar hadis rivayet etmekten korkuyorlar yani bilseler de hadisi rivayet etmekten korkuyorlar niye çünkü hata yaparım eksiltirim çoğaltırım yanlış söylerim diye bir korku var şeylerinde, içlerinde. Lakin bu mukillun olan yani az, az rivayette bulunan sahabenin bu korkusu, zaptında problem olmayan, işittiğini insanlara doğru şekilde aktaran sahabeler için bağlayıcı bir engel değildir. Öyle değil mi? Hatta bu rivayetlerin kendi içerisinde de sabittir. Mesela sünnet inkarcılarının delil olarak almış olduğu Hz. Ömer'in bir rivayeti. Hemen önümüzde şu anda olan ikinci rivayet mesela, öyle mi? Bak sahabe ne diyor? Diyor ki, "Nedir bu hadisler? Siz peygamberden bu kadar çok hadis rivayet ediyorsunuz. Tenha diyorlar." "La" diyor. "Akimu indi ve la tufarikuni ma'iştu." Yani, "Hayır ben sizi şey yapmıyorum. Eee menetmiyorum. etmiyorum rivayetten." Diyor. "Benim yanımda kalın. tabi ben ölünceye kadar da benden ayrılmayın." Niye? "Nahnu a'lemu na'huzu minkum ve nerud. Yani sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisler sizinle beraber işitenler bizleriz. Eksik mi rivayet ediyorsunuz, fazla mı rivayet ediyorsunuz, tamam mı rivayet ediyorsunuz, biz size yardımcı oluruz diyorlar. Öyle mi? Bak Hz. Ömer, sahabeyi, kendisi mukillun olmasına rağmen sahabeden muksir olanları, çok çokça rivayette bulunanları men etmiyor aslında. Farklı bir sebepten dolayı onların hadis rivayet etmelerinin önünde engel oluyor. Bu da zaten onların delil olarak aldığı rivayetin içinde bariz bir şekilde var. Tenhâna, bizi ne himi ediyorsun rivayetten. Qâlele, dedi ki hayır. Ben size rivayetten nehy etmiyorum. Aynısı başka bir vakada gene mesela vakı oluyor. Bugün gün Hz. Ömer Ebu Hureyre'ye bir tane adam yolluyor. Diyor ki Ebu Hureyre'nin yanına git, dikkat edin. Ebu Hureyre'ye de ki Ömer diyor ki biz falan gün, falancalarla beraber peygamber de yanımızdayken falanca adamın evindeydik. Sen de orada mıydın? Şeye sor Ebu Hureyre yani, hatırlıyor musun o günü? diye. Tabi Ebu Hureyre kendisi kalkıp Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Ben senin diyor bana bu soruyu niye sorduğunu biliyorum diyor. Hazreti Ömer diyor niye sana bu soruyu sordum? Çünkü diyor o gün peygamber şu hadisi rivayet etti. Ben kesebe Yani kim benim üzerime yalan hadis söylerse kasıtlı ateşteki yerini hazırlasın. Hazreti Ömer de diyor ki o zaman git ve tahdis et. Tamam Yani Hazreti Ebu Hureyre'nin zaptına şahit olunca yani o Ebu Hureyre'ye bak ne soruyor? Ebu Hureyre oradan olayın detayını bile hatırlıyor. Yani senin bana bu soruyu sormanın sebebi hani peygamberin hadislerini hatırlıyor muyum? Yer yer, mekan mekan, söz söz hatırlıyor muyum, hatırlamıyor muyum e diye bana bunu şey yapıyorsun, soruyorsun. Hz. Ömer de ona diyor ki o zaman git ve bildiğin hadisleri ne bildiğin hadisleri tahdis et e diyor. Demek ki biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Evet, bu bir doğrudur zaten bunu sünnet inkarcıları söylese söylemese Hangi hadis tarihi ve hadis usulü kitabına bakarsanız bakın sahabeyi iki türlü tasnif etmiş sünnet âlimleri zaten. Mukilun olanlar, bir de mukthirun olanlar. Yani çokça rivayette bulunanlar, bir de az rivayette bulunanlar. Tamam mı? Elbette ki az rivayette bulunan adamın korkusu bu olduğu için çok rivayetten korkacaktır. Yani peygambere kata yapıp din konusunda yanlış yapmak endişesiyle az rivayette bulunduğu için bundan korkacaktır. Ama bu hiçbir zaman az rivayette bulunanların, çok rivayette bulunanlara karşı güç, kuvvet uyguladıkları anlamına gelmez. Ha rivayeti tersinden okursanız gelir ama rivayeti bir bütün olarak ele alır, bir bütün olarak okursanız bu şekilde. Öyleyse bu birinci cevaptır. Tamam mı? Bu sahabeler, yani kendilerinden varit olan bu rivayetlerin varit olduğu sahabeler çokça hadis rivayetinden korkan sahabelerdir. Bu onların mezebilir Ama onların kendi yaşantılarında zaptından emin oldukları insanları hadis rivayetinden alıkoymamışlardır. Yani Hz. Ömer sonuçta halifedir. İsterse bunların hepsini susturabilir. Öyle mi? İsterse hepsini mesela hapsedebilir bunların dediği gibi. Hadis rivayetini genel olarak engelleyebilir ee, mesela. Oysa biz bakıyoruz ki kendi hayatında hadis rivayetini engellemek yerine tesebbüt yolunu seçiyor Hz. Ömer. Bak tesebbüt ayrı bir şeydir. Öyle değil mi? Tesebbüt ayrı bir şeydir. Hadis rivayetini men etmek ayrı bir şeydir. Yani senle beraber bunu başka duyan biri var mı demek ayrıdır. Bir daha sakın hadis rivayet etme olmayan şeyleri uydurma demek ayrı bir şeydir. Anlaşıldı. İkinci olaraktan ehl-i sünnet âlimleri demişler ki burada demişler, kast edilen şey ihtilafa sebep olan hadislerdir. Tamam mı? İkinci olarak burada kast edilen şey ihtilafa sebep olan hadislerdir. Ve demişler, bu rivayetlerin içerisinde çok bariz bir şekilde mevcuttur zaten. Rivayetlerin içerisinde bariz bir şekilde mevcuttur bu, demişler. Nedir mesela de, rivayetlerin işte bariz olan? Hazreti Ebubekir'in neden dolayı çokça hadis rivayet etmeyine getirmiş olduğu illettir. Çünkü siz kendi aranızda ihtilaf ediyorsunuz. Sizden sonra gelecek olan insanlar ise sizden daha fazla çok ihtilaf edecekler. Bize Allah'ın kitabı yeter değil, öyle mi? Doğrudur. Yani bugün de mesela şöyle düşünün örneğin. Diyelim ki bir adam yeni Müslüman oldu. İslamiyetle yeni tanıştı. Tevhidle yeni tanıştı mesela. Bir konu konuşuluyor ortada bir hadis var veya iki tane hadis var. Kimisi zayıf demiş, kimisi sahih demiş. Bir de Kur'an-ı Kerim ayeti var. Şimdi bu adama tutup bunu mu öğretmek gere gerekir yoksa Kur'an ayetini öğretmek mi gerekir? Kur'an ayetini öğretmek gerekir elbette. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki oturduk, bir rivayet var diyor ki şunu yemeyin. Peygamber şunun yenilmesini yasakladı. Bir hayvan cinsi var, diyor ki Peygamberimiz bunun yenilmesini yasakladı diye. Alimlerin bir kısmı bu rivayete zayıf demiş, bir kısmı rivayeti sahih kabul etmiş örneğin. Tamam Şimdi adam burada oturuyor, siz burada bu rivayeti mi tartışacaksınız? Sofraya diyelim geldi o yiyecek, sincap eti geldi, kirpi eti geldi mesela, kondu. Buna ilgili hadisin sıhhati de ihtilaflı, tamam kirpinin eti ile alakalı hadisin şeyi ihtilaflı koyduk ortaya. Şimdi biz yeni olan Müslüman olan adamın yanında bunu mu tartışacağız? Yok diyeceğiz Allah Kur'an-ı Kerim'deki haramlarında, sabit sünnetteki haramlarında böyle bir şey yoktur. Yiyebilirsin diyeceğiz. Öyle değil mi? Yani adama yok bunun senedinde kopukluk var kimisine göre bu kopukluk şöyle giderilmiş iki yoldan gel. Bunu mu anlatacaksın yeni Müslüman olan adama? Mümkün değil. Hadis'in ana rivayet eden insanlar bile kendi aralarında bir hadis üzerine ihtilaf etmişlerse bunu gelen sonradan alan insanlar, ikinci ağızdan, üçüncü ağızdan alan insanlar kendi aralarında elbette ki ihtilaf edeceklerdir. Öyle değil mi? Hazreti Ebubekir de bu sebepten dolayı bir yasak. Ee, Tabi eğer rivayeti sahih kabul edersek ha, orası da ayrı bir mesele yani rivayet sahihtir dersek bir yasak. Niye? Çünkü her sünnet alimlerde demiş, aynı kaynaklar Hazreti Ebubekir'in her meselede insanlara haber gönderip peygamberden bu konuda bir bilginiz var mı? dediğini bize naklediyorlar. Öyle değil mi? Herhangi bir olay, herhangi bir vaka meydana geldiği zaman Hz. Ebubekir'in ilk yaptığı şey nedir? İnsanlara haber gönderip bu konuda peygamberden kendi yanında bir ilim olan, bir haber olan bir kimse var mıdır? Yoksa yok mudur? Eğer Hz. Ebubekir'in kastığı sünneti komple kaldırmak olsa kendisi peygamberden bu konuda ilim var mıdır yok mudur diye insanlara sormaz. Mesela önceki derslerimizde anlattığımız nenenin mirası meselesinde. Bak bütün sahabeyi topluyor ve soruyor. Ben bu konuda diyor kitapta bir şey yok, peygamberden bir şey bilmiyorum. Var mı içinizden nenenin mirasıyla ilgili peygamberden bir ilim ezberleyen? Orada biri kalkıp işte altında bir ev vardır diyor. Anlaşıldı mı? mesela mesele aynısı, Hazreti Ömer için geçerlidir. Biz Hazreti Ömer'in her konuda insanlara bu konuda var mı peygamberden bir şey bilen? Var mı yanında bir hadis? olan dediğini biliyoruz ama bazı konularda sünnete karşı e, bir takım önlemler aldığını görüyoruz. Oradan anlarız ki Hz. Ömer'in aldığı önlemlerin özel bir illeti vardır. Çünkü kendisi hayatında zaten sünnetle hemhal olmuş, insanların sünnet rivayet etmesine müsaade etmiş olan bir insandır. Bazen özel bir takım tu tuhaf rivayetler gelebilir elimize. Bunların arkasında ne yapmak lazım? Bir illet var mı yok mudur diye onlara bakmak lazım. Anlaşıldı. Herkese aynısını Hazreti ikinci rivayette de görüyoruz. Eğer sahih kabul edersek Hazreti Ömer ne diyor? "Gelin benim yanımda oturun. Ayrılmayın buradan. Çünkü biz biliriz. Sizin rivayetlerinizi alırız ve reddederiz." Yani hani bunu yanlış ezberlemişsin. Bak bu ezberlemiş olduğun muhariftir diyebilecek insanlar vardır şeyde. E Medine'de diye. Bu sebepten dolayı şey ne yapmıştır? Bazı sahabeleri toplamıştır. Zaten en sonlara ne diyor? "Ta ki lafızları eşitleninceye kadar." Değil mi? Yani hepsi o ihtilaf ortadan kalkınca kaldır. Demek ki illet o. Ravilerin rivayetlerindeki ihtilafı ortadan kaldırmak. Anlaşıldı. Ravilerin rivayetlerindeki ihtilafı ortadan kaldırmak. Üçüncü olarak da demişler ki bu Hz. Ömer'in aldığı uygulama çok açıktır ki, ki burası çok önemli zaten. Sahih rivayette de bu var. A i̇çerisinde amel olmayan rivayetlerin önüne set çekmektir demişler. Tamam? İçerisinde amel olmayan rivayetlerin önüne set çekmektir demişler. Bakın mesela sünnet düşmanlarının bizzat aldığı rivayeti ele alalım. Yani temel rivayeti. Hz. Ömer ne diyor? اَقِلُّ الْرِوَيَةَ فَاَعْلِمُوا اَنَّ أَسْبَغَ الْوُدُوءٍ ثَلَاسٌ وَسِنْتَانِ تُزْزِعَانِ Rivayeti azaltın. Lakin insanlara haber verin ki abdestin en güzeli üçtür, üçer üçer almaktır, azaları üçer üçer yıkamaktır. İki defada yerine gelir. Var mı Kur'an'da böyle bir şey? Yani abdestin 3'er 3'er alınması gerektiği 3'er 3'er alınmazsa da 2'şer defa alınırsa abdestin sahih olacağına dair Var mı Kuran-ı Kerim'de bir rivayet? Bir ayet? Yok. Bak Hz. Ömer Akıl rivayet diyor Sonra sünnet ile sabit olmuş olan bir şeyi de insanlara bildirmelerini emrediyor onlara. Emrediyor. فَأَعْلِمُوا اَنَّ أَسْبَغَ الْهُدُوءِ diyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Hz. Ömer'in burada istemiş olduğu şey İçerisinde rivayet barındırmayan rivayetlerin kesilmesidir. Tamam? Estağfurullah içerisinde amel barındırmayan rivayetlerin kesilmesidir. Mesela örneğin, Peygamber vesselam hicretin birinci senesinde müşriklerle Bedir'de savaştı. Hazreti Ömer bu tip rivayetlerin yayılmasını istemiyor. Sadece amele müsait olan, kendisiyle amel edilebilecek rivayetlerin yayılmasını istiyor. Haklıdır da. Çünkü ilk dönemde daha bazı şeyler zabıt altına alınmadan hem gerekli olan hem de gerekli olsa da ehemmiyeti ikinci ve üçüncü sırada gelecek olan rivayetlerin yayılmasına hangisini tercih edersiniz dense her akıl sahibi der gerekli olanlar, evlâ olanlar birinci sırada yayılsınlar, diğerleri çok da şey değil, e, mühim değiller. Niye? Çünkü rivayetin kendisinden biz bunu anlıyoruz zaten. Bunu sarih bir şekilde de söylüyor Hazreti Ömer. اَكِلِّ rivayete اِلَّا فِي مَ يُعْمَلُوا bihi. Yani ancak kendisiyle rivayet ed amel edilenler müstesna rivayeti azaltınız diyor e, Hazreti Ömer. Mesela buradan biz de kendimize bir pay çıkarabiliriz. Öyle değil mi? Yeni Müslüman olan insanlara veya o da karmaşıklığın olduğu ortamlarda çokça rivayetlerde bulunup gerekli gereksiz amel edilen edilmeyen rivayetleri ortaya reserip insanlar arasındaki ihtilafı çoğaltmak yerine, değil mi? İnsanların tabiatını amel edilenler üzerinde toplamak için insanlara amel edilebilecek olan rivayetleri aktarabilirsin, örneğin tamam mı? Bundan burası çıkarılabilir. Yani mesela diyelim sünnet düşmanları dese ki şu anda, şu an için. Yani ümmet Allah bullak bir vaziyette, herkes bir telden çalıyor ve herkeste ihtilafını getirip hadislere dayandırıyor, genel olaraktan tamam mı? Onun için bu amel edilmeyen rivayetleri bir kenara bırakalım. Sadece içerisinde amel olan yani itikadi ve ameli ee, rivayetlerle amel edelim deseler tamam bu doğru Hz. Ömer'in bir uygulamasıdır dersin, ee, olabilir dersin. Mesela ile ilgili, siyerle ilgili rivayetleri bir kenara bırakalım. Fıkıhtır, akidedir, ahlaktır yani amel ve itikat olan rivayetleri ise gündemde tutalım dense bunda bir sorun yok. Ama buradan yani Hz. Ömer'in illetini sarih bir şekilde beyan ettiği bir uygulamayı umumileştirmek bu zulümdür. Öyle mi? Hz. Ömer adına Hz. Ömer'e iftira etmektir. Tamam bir başka sebep olaraktan demişler ki, e, alimler sahabenin genel uygulamasında insanların aklının almayacağı rivayetleri, rivayet etmekten men ederdi sahabe. Yani mesela sen bir hadis biliyorsun, örneğin karşındaki topluluk ise, aklı bu hadisi almayacak. Yani sen bu hadisi rivayet ettiğin zaman, aklı bu hadisi almayacak. Aklı bu hadisi almadığı gibi bu hadisle yanlış yöne sevk edilecek. Sahabe bu tip rivayetlerin rivayet edilmesini yasaklardı. Biz bunu da bu kabilden ele alabiliriz. Yani hani bazı sahabelerin hadis rivayetinin önüne engel olmalarının sebebi, hani karşıdaki kavim sizin bu rivayet etmiş olduğunuz hadisleri anlamaya müsait olan bir kavim değil. Yani kafa yapısı bunu almıyor. Mesela ne gibi müteşabih hadisler gibi veya çift yönlü hadisler var mesela. Tamam Örnek vereceğim zaten. Çift yönlü hadisler var. Tek yönünü rivayet ettiğin zaman, ikinci yönünden kopuk bir şekilde ortaya çok farklı bir durum e, çıkıyor. Mesela bu kimden nakl olunmuş? Bu hem İbn-i Mesud'dan nakl olunmuş, hem de Ali'den nakl olunmuş. Öyle değil mi? i̇bn Mesud ne diyor? Sen hiçbir kavme, bir hadis ile konuşmazsın. Onların aklı o hadisi almıyorsa, o konuşmayı, akılları almıyorsa mutlaka bazıları için fitne olur. Ma anta bi muhaddisin, kovun? Ma anta bi muhaddisin, kovun hadisen? La tablugu uguolum? Illa kana fitne. Yani sen hiçbir kavme onların aklını almayacağı bir konuşma ile konuşma yapmazsın ki muhakkak onların bazısı için ne olur? Fitne olur. Yani akılları almıyorsa, bazısı için o senin rivayet etmiş olduğun hadis veya konuştuğum konu onlar için fitne olur. Aynısını Hazreti Ali de söylüyor. Öyle değil mi? Diyor ki: Hadisunna sebime yarifun. İnsanların bildikleriyle insanlarla konuş. Yani insanlarla konuşurken, insanlarla tahdis yaparken onların bildikleriyle konuşun. اَتُحِبُّونَ اَنْ Allahu اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Siz Allah'ın ve Resulünün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Yani hani insanların aklını almadığı, kafalarının idrak edemediği şeyleri Allah'tan ve Resulünden insanlara aktarmak suretiyle insanların Allah'ı ve Resulünün yalanlamasını mı istiyorsunuz siz? Demişler. Tamam Buradan ne çıkmış? Buradan işte alimler demişler ki bazı sahabenin bazı hadisleri engellemelerinin sebebi tefekuh ve tefehüm olmadan hadis rivayeti oluşmasın diyedir. Tamam? Tefekuh ve tefekhüm yani fıkh etmeden, hadisi anlamadan sırf hadis rivayeti oluşmasın diye böyle bir tedbir alınmış. Mesela örnek veriyorum. İmam Ahmet Zalim olan sultanlara karşı savaşmayı, zalime karşı çıkmayı belirten hadislerin rivayet edilmesini kerey görürmüş. Tamam? Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki siz İslam devletinde yaşıyorsunuz. Bir başımızda bir tane yönetici var. Müslüman ama zalim. Vuruyor, kırıyor, ediyor, alıyor vesaire. Bir koca sürekli size şunu anlatıyor. İşte Allah Azze ve Celle zulmü haram kılmıştır. İslam'da zulüm kesinlikle yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, şehitlerin en hayırlısı, zalim olan sultanın yanında hakkı söyleyendir. Mesela işte kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et diyor Peygamberimiz. Müslüman Müslümana zulmetmez, Müslüman Müslümanı küçük görmez, Allah zulmedenleri sevmez falan. Ne olacak? Halifeye karşı yaklanacak insanlar yani. Öyle mi? Niye bak burada ne oldu? Tefekûh yok, tefehüm yok. Çünkü bunların bir de bir, bir, bir, öbür bir tarafı daha var, değil mi? Boynunuzdan bi'at halkasını çıkarmayın. Bi'at halkasını boynundan çıkaran insan ee, cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Size zul, Bize zulmedenlerle savaşalım mı? Hayır namaz kıldıkları müddetçe savaşmayın. Bize zulmedenlere karşı onlara kılıç çekelim mi? Hayır onlarda açık bir küfür. Sizin de yanınızda açık bir delil olmadığı müddetçe asla. Öyle değil mi? Sırtına da vursa malını da alsa, sen onu işit ve ona itaat et. Bak şimdi ikisini yan yana koyduk mu, oturdun. Doğru mu? Ortaya dengeli bir bakış açısı çıkar. Ama tek bu tarafı zikredersen, zalim de zulmü de meşrulaşmış olur. Tek bu tarafı zikredersen, Allah'ın sana ayaklanma hakkı vermediği bir e, yöneticiye karşı ayaklanırsın. Onun yaptığı zulmün on kat fesat yeryüzünde yayarsın. Kan dökülür, insanların arzı çiğnenir, insanların malı helak olur vesaire. Tamam mı? Bu nedir? Mesela şimdi bir adam tanıdınız, adamda haricilik fıtratı var. Yani fıtrat olarak hariciliğe meyyal bir adam. Yani çabuk kesip atmaya, e, silip üzerine çarpı atmaya meyilli bir adam. Şimdi siz tutup buna Allah'tan korkma meselesini e, sürekli dillendirirseniz, sizin bu adama bir faydanız olmaz. Buna ne anlatmak lazım? Buna Allah'tan umut etme, Allah'ın rahmetinin genişliği, Allah'ın affediciliğini anlatmanız lazım ki, adam deggeye gelsin. Öyle mi? Veya mürciye fıtratlı bir adam gördünüz, adam sürekli böyle şey, Allah'ın rahmetini uman ama umma artık temenni, tereccî boyutundan çıkmış, Allah'ı ummak hayal boyutuna ulaşmış, temenni ve hayal boyutuna ulaşmış. Şimdi siz bu adama işte 99 kişi öldüren adamın durumunu, kendini yakan adamın hadisini, mesela işte kıyametten önce Hüzeyfe'nin hadisini, ne la bir şey kalmayacak tek la ilahe ile onu, bu adam ne olur? Adam artık mürciyelikten de öte tarafa gider. Cehmiye yaparsınız adamı yani. Buna ne anlatmanız lazım? Allah korkusu, Allah azze ve celle'nin şedidul ikab olduğu, Allah'ın ta ki adam dengelensin. Tamam Zaten yanlış tarafa basmış, adam bir yerde şey olsun, dengelensin diye. Hadisler de aynen böyle, tefekuh ve tefekhum nedir? Bir konuyu bir bütün halinde ele alırsanız o konuda size bir fehem oluşur, anlayış oluşur, bir fıkıh oluşur. Öyle mi? Ama hadisi tek taraflı ele alırsanız i̇bn Mesud'un dediği gibi mutlaka bazıları için fitne olur. Hazreti Ali'nin dediği gibi mutlaka birileri Allah'ı ve Rasul'ünü yalanlar. Aslında belki senden kaynaklanıyor yani sen anlatamadığından, yanlış yerden konuya giriş yaptığından e, misal adam belki Allah'ı ve Rasul'ünü e, yalanlayacak. Anlaşıldı mı? İnşallah. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki sahabenin buradaki bazı sahabeden bazı konularda nehi varit olmasının sebebi nedir? Tefekku ve tefekhum olmadan hadis rivayetinin önüne geçilmesidir. Tamam mı? o da fitne olmasından korktukları konularda hadis rivayetinin önüne geçmelerdir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey? Yok. Son bir mesele kaldı. Hazreti Ömer gerçekten sahabeden hiç kimseyi hapsetmiş midir? Çünkü sünnet inkarcılarının çokça dillerine doladıkları meselelerden bir tanesi de bu. Hz. Ömer derler, Hz. Ömer sahabeyi hapsetti Medine'de. Yani Ebu Hureyre'yi, Ebu Derdayı İbni Mesud'u dedi ya rivayete bil Medineti, hatta استشهدى lafzuhum سوا onları Medine'de hapsetti diye. Şimdi tabi insan, önceki derslerimizde de söyledik ya, yani ee, şöyle yazayım, habese. Habese Arap lugatında ne demek? Habis demek mesela, habese demek. Arap lugatında ne anlama geliyor? Objektif, ilmi, tahkik, erbabı sözlüğe bakma gereği duymadıklarından dolayı. Zannediyorlar ki milenyum çağında kullanılan manasına geliyor öyle mi? Sanki ee, bu zamanda bizim yüklediğimiz her türlü mana o zamanki insanlar için de kullanılmış bir manaymış ki. ''Habesehum'' demek, ''men etti'' demektir tamam mı? Yoksa bir adamı tutup dört tarafı kapalı olan bir yere tıkıp kapıyı üzerine kapatıp sen burada hapisin demek değildir yani. Bu manaya gelebileceği gibi, bu manaya gelebileceği gibi ben sana dışarıya çıkma desem ders bitti şimdi ders bitecek. Dışarı çıkma, burada otur desem biri gelse de ki ''Habesel ustaz fulânen'' Bu kullanım sahih bir kullanımdır. Hatta asıl kullanımı budur zaten. Yani ustaz, öğretmen falanı hapsetti dese bu kullanım nedir? Bu kullanım doğru olan bir kullanımdır. Ama bunlar hiç bunu etme gereği duymadıkları için e, Hz. Ömer bazı sahabeyi hapsetti deyince sanki Hz. Ömer bir hapis kurmuş o kurmuş olduğu hapse birilerini tıkmış ondan sonra onları orada hapsetmiş. Bugün bildiğimiz manada onları oraya hapsetmiş, dışarı çıkmalarını engellemiş gibi değil. Bak, Ravi zaten diyor فَحَبَسَهُمْ بِالْمَد۪ينَةِ Medine'de onları hapsetti حَتَّسْهَجَدَ lafzuhum سَوَعَ Ta ki onların lafızları eşit oluncaya kadar. Şimdi biliyorsunuz Hz. Ömer'in şöyle bir uygulaması var. Hz. Ömer kendi döneminde sahabenin başka beldelere gitmesine karşı çıkıyor. Yani Hz. Ömer kendi dönemine geldiği zaman görevliler dışında bütün sahabeleri Medine'ye topluyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde sefer yapmış olan sahabeleri bile geri çağırıyor. Kimler sadece dışarıda? Hazreti Ömer'in görevli olarak, vali olarak göndermiş olduğu insanlar dışarıda. Tamam. Sebep? Hazreti Ömer istiyor ki bir mesele meydana geldiğinde istişare edebileceği bütün sahabeler kendi yanında hazır bulunsun. Ondan dolayı mesela icma bahsini okuduğumuzda göreceğiz. Alimler Hazreti Ömer dönemine kadar var olan icmada ihtilaf yok. O icma, sahih bir icma. Çünkü Hz. Ömer bunun için bir çaba sarf ettiği için, insanları bir arada topladıkları için Hz. Ömer döneminden sonraki icmada ihtilaf var. Yani Hz. Osman döneminden sonra iddia edilen icmalarda ise ihtilaf var. Artık onu konuşacağız e, inşallah. Anlaşıldı. Hz. Ömer'in uygulaması bu. E, zaten bunları da bakıp, Bir de rivayetin bir üstünde zaten ravi diyor bizi ediyor musun hadis rivayetinden? Hayır diyor. Sadece Rivayetlerin rivayetinden kaynaklı ihtilafı önleniyor. Ya mesela nasıl ihtilaf oluşmuş? Bir yerin İbn Mesud Kufed'e, bir diğeri Mekke'de, bir diğeri Mısır'da. Misal, Mısır'dan bir adam Hacca geliyor diyor ki, peygamberimiz şöyle buyurdu. Kimden duydun diyorlar? Diyor, Abdülrahim İbn Habir'den astan duydum. Aynı hadisi Kufed'den gelen bir adam başka bir şekilde söylüyor. Kimden duydun bunu diyorlar? Ben bunu İbn Mesud'dan Hazreti Ömer bakıyor yok. Yani insanlar e bunlardan duyduklarını farklı şekilde aktarıyorlar, bir ihtilaf oluyor. Gelin diyor buraya, oturun, şimdi rivayet edin. Hani rivayetlerinizi bakalım, e, biz biliyoruz, reddedelim veya veyahut şey yapalım. E, kabul edelim diyor. Anlaşıldı Yoksa Hz. Ömer'in hiçbir sahabeyi hapsetmesi, bir hapsin içerisinde koyması söz konusu değil. Ama Medine'nin dışına çıkmalarına engel olması bu doğrudur. Bunun sebebi de sadece rivayet değil yani. Rivayet bir sebebidir, asıl sebebi ise bir ihtilaf çıktığında, ümmeti ilgilendiren bir durum olduğunda ümmette istişare edilebilecek insanların hepsinin bir arada toplu bulunmasıdır. Anlaşıldı? Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir şey? Devam edeyim mi? Yeter mi? Tamam. Tamam inşallah. Allah'a akhiyo davana en elhamdülillahi rabbil